Kim bir adamı, ey kâfir veya ey Allah'ın düşmanı diye çağırırsa ve o kimse de denildiği gibi değilse, bu söz söyleyenin kendisine döner.